بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نثر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا Yehdi lenurşid fe emenne bihi ve len Ey Muhammed de ki bana cinlerden bir grubun Kur'an'ı dinledikleri ve şöyle dedikleri vahh edildi Biz gerçekten hayranlık uyandıran ve doğru yola götüren bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik Artık Rabbimize hiçbir kimseyi ortak koşmayacağız. Ve ennehu taala cedd rabbina mettehaza Gerçekten Rabbimizin şanı çok güzeldir. O ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk. Ve ennehu kana yaqulu safihuna ala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 O insanlarda sizin sandığınız gibi Allah'ın hiçbir kimseyi tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı. Ve nalemesin smana, Doğrusu biz cinler göyü yokladıkta onu çok kuvvetli bekçiler ve kayan ateş parçalarıyla doldurulmuş bulduk.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 eşer arid fil bilmiyoruz yeryüzünde bulunanlara bir kötülük mü yapılmak istenmiştir yoksa rableri onlara bir iyilik mi dilemiştir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 en en nu'cizallahatel ardı biz yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamayacağımızı yine kaçmak suretiyle de onu aciz bırakıp kurtulamayacağımızı anladık ve enna lemme sem'nal huda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 وَاَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِقُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٓئِكَ İçimizde Müslüman olanlar da vardır, doğru yoldan sapanlar da vardır. Kim Müslüman olursa, işte onlar doğru yolu arayıp bulmuşlardır. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا Doğru yoldan sapanlara gelince, onlar da cehenneme odun olmuşlardır. وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمَّا اَنْ غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ تِيهِ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 وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مِعَ اللّٰهِ احَدًا Şüphesiz ki mescitler Allah'a mahsustur. Öyleyse Allah'la beraber hiç kimseye kulluk etmeyin. Ve لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا Allah'ın kulu Muhammed, ona ibadet için namaza kalktığı zaman, neredeyse cinler, keçe gibi birbirlerine yapışık olarak etrafında toplanıyorlardı. Kul innema ede'u Rabbi ve la uşriku bihi ehada. Ey Muhammed, de ki, ben ancak Rabbime ibadet ederim. Ve ona hiçbir kimseyi ortak koşmam. قُلْ اِنِّي em أَمْلِكُ لَكُمْ طَرًّا De ki, ben size ne bir zarar verebilirim, ne de bir yarar sağlayabilirim. Kul inneni le yujiruni min Allahih ahadun ve len ecid men dunihi multahada deki doğrusu beni Allah'ın azabından hiç kimse kurtaramaz ben asla ondan başka bir sığınak da bulamam illa belagun min Allahi ve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 Hatta <gülüyor> Nihayet onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman kimin yardımcısının daha zayıf ve sayıca daha az olduğunu öğreneceklerdir. قُلْ اِنْ اَدَر۪ي اَقَر۪يبٌ مَا De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır? Yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi tayin eder? Bilemiyorum. عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ ala غَيْبِهِ اَحَدًا o bütün gaybı bilmektedir. Kendi gaybına ait sırları da hiç kimseye açıklamaz. <gülüyor> Ancak peygamberlerden bildirmek için seçtiği kimseler bunun dışındadır. Çünkü Allah onun önüne ve arkasına gözetleyici melekler dizer.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 Müzzemmil Suresi Bu sure Mekke devrinde 20 ayettir. Müzzemmil, örtünen, bürünen demektir. Birinci ayette, Ey örtüsüne bürünen peygamber diye söze başladığı için, surede bu anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim Ya Ey Muzammel, u'cun gece, hiçbir zaman kalkmadan, kalkmadan, kalkmadan, kalkmadan, kalkmadan, kalkmadan, kalkmadan, kalkmadan, kalkmadan, kalkmadan, kalkmadan, kalkmadan, kalkmadan, kalkmadan, kalkmadan, kalkmadan, kalkmadan, kalkmadan, kalkmadan, Yarısını ibadetle geçir. Yahut gecenin üçte birine kadar yarısından biraz eksik yap. Ya da yarısının üzerine biraz ilave edip, üçte ikisine kadar arttır. Kur'an'ı da açık ve tane tane oku. <gülüyor> Gerçekten biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz. İnnen neşe'te'l leyle hiye eşeddu Şüphesiz ki gece ibadete kalkmak hem daha tesirli hem de okuma bakımından daha uygundur Çünkü gündüz senin uzun bir meşguliyetin vardır وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبَتِيلًا. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَك۪يلًا Rabbinin ismini zikret ve samimiyetle O'na yönel. O, doğunun da, batının da Rabbidir. O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. O halde sen de O'nu vekil edin bir عَلَى مَا يَقُولُونَ Müşriklerin söylediklerine karşı sabret ve onlarla karşılaşmaktan güzel bir şekilde uzak dur. وَذَرْنِي Varlık sahibi olup seni yalanlayanların işini bana bırak, ve onlara biraz mühlet ver. <gülüyor> Şüphesiz ki bizim yanımızda onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğaza takılıp geçmeyen bir yiyecek ve acı bir azap vardır. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَتِيبًا مَّهِلًا O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar dağılıp savrulan kum yığınları gibi olur. اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ şahiden aleykum kemâ erselnâ ilâ firavuna rasûlen fa asâ firavunur rasûle fa ahadnâhu ihdâw ve bilâ ey insanlar biz size kıyamette hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik nitekim biz firavuna da bir peygamber göndermiştik fakat Firavun o peygambere isyan etti. Biz de onu şiddetli bir azapla yakaladık. <gülüyor> Eğer siz de inkar ederseniz, çocukları bile saçlara ağarmış ihtiyarlar haline getirecek olan bir günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? O günün dehşetinden gök yarılacak, Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir. اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا Şüphesiz ki bunlar birer öğüttür. Artık dileyen Rabbine giden bir yol tutar. İnna rabbeke ya'lemu enneke taqumu adna min sulthayni'l-leyli ve nisfahu ve sulthuhu qa'ifetun min'allazina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 علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وَاسْتَغْفِغُ Allah, inna اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Ey Muhammed! Şüphesiz ki Rabbin, senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun, gecenin üçte ikisine yakın bir kısmını, yarısını ve bazen de üçte birini, kalkıp ibadetle geçirdiğinizi biliyor. Geceyi ve gündüzü ölçüp takdir eden Allah'tır sizin bunu hesaplayamayacağınızı bildiği için sizi bağışladı. Artık siz, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah, sizden hastalar olacağını, Allah'ın lütfundan rızık aramak için, yeryüzünde gezip dolaşan diğer kimselerin bulunacağını ve Allah yolunda savaşan daha başka insanların olacağını biliyor. O halde siz, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı ödeyin. Allah için güzel bir ödünç verin. Kendiniz için yapıp gönderdiğiniz iyiliğin mükafatını Allah katında daha hayırlı ve sevapça daha büyük olarak bulacaksınız. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Müddessir suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 56 ayettir. Müddessir örtüsüne bürünen anlamına gelir.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 Rabbinin rızası için sabret. Fıza <feydâ> nüqrəfın maqur, f'dalik yem eziy yem âsir. Alılkâfirîn wair yasir. Sûre üflendiği zaman işte o gün kâfirler için hiç de kolay olmayan zor bir gündür.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 ثُمَّ يَطَمَعُ أَنْ Sonra o hala daha da arttırmamı istiyor. كَلَّا اِنَّهُ كَانَ Ama hayır, çünkü o bizim ayetlerimize karşı aşırı bir inatçı kesilmiştir. سَعُرْفِقُهُ ben onu sarp bir yokuşa süreceğim. fekkera ve Çünkü o, Kur'an hakkında ne diyeceğini iyice düşündü ve ölçüp biçti. Kahrolası nasıl ölçüp biçti? Thümme kutile keyfe Sonra yine kahrolası, ne biçim bir ölçü koydu? Thumma nazar, thumma abasa ve Sonra baktı, suratını astı, kaşlarını çaktı. Thumma ve Sonra da arkasını dönüp büyüklük tasladı. Feqala in hada illa sihrun yu'tar <gülüyor> in hada illa qawlul bashar Bu sadece anlatıda gelen bir büyüdür. Bu Kur'an bir insan sözünden başka bir şey değildir dedi. Sa'uslihi saqr Ben onu yakında Sekar denen cehenneme sokacağım. Ömer: Sekarın ne olduğunu sen bilir misin? O bedende yakmadık bir şey bırakmaz, yakmaktan da vazgeçmez. İnsanın derisini kavurup simsiyah eder. Onun üzerinde on dokuz muhafız melek vardır. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا Kazalik yuzlul Allah men yeshaa ve yehdi men yeshaa. Vma junud illa Biz cehennemin bekçilerini yalnız meleklerden yaptık onların sayılarını da inkar edenler için bir imtihan vesilesi kıldık ki, kendilerine kitap verilmiş olanlar, kesin olarak inansınlar, inananların da imanları artsın, kendilerine kitap verilmiş olanlar ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde münafıklık hastalığı bulunanlarla kâfirler de, Allah bu sayıyla misal olarak neyi anlatmak istedi, desinler. İşte böylece, Allah, dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başka hiç kimse bilmez. O cehennemde insanlar için ancak bir uyarı ve öğüttür. Kalla vel qanar Vel leyli iz edeber Vessubahı izâ esfer İnne hâle kuber Nezîran lil beşer ama hayır, onlar öğüt almazlar. Ay'a dönüp giden geceye, ağırmakta olan sabaha andolsun ki, cehennem, insanları uyaran en büyük belalardan biridir. <gülüyor> o, içinizden hayırda ileri gitmek, veya geri kalmak isteyen kimseler için bir uyarıdır. nefsin Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ondan sorumludur. İnna ashabal yemin bi cennetin yetesaelun ancak amel defterleri sağdan verilenler böyle değildir. Onlar cennetlerdedirler. Onlar sizi şu yakıcı cehennem ateşine sürükleyen nedir diye günahkarların durumlarını soruştururlar. قَالُوا لَمَّكُ مِنَ وَلَمْنَكُنُ طَعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مِعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ حَتَّى اَتَانَ Onlar da derler ki, biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulları da yedirip doyurmazdık, Batıl ve boş şeylere dalanlarla beraber biz de dalardık. Hesap ve ceza gününü yalanlardık. Nihayet ölüm bize gelinceye kadar hep böyle devam ettik. Artık onlara şefaat edeceklerin şefaati fayda vermez. فَمَا لَهُمْ O halde onlara ne oluyor da aşlandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar? بَلْ يُرِيدُ Hayır, onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyorlar. Hayır, daha doğrusu onlar ahiretten korkmuyorlar. Kalla innehu tezkirah ama hayır o Kur'an gerçekten bir öğüttür Kim dilerse öğüt alır en Allah ehlut Bununla birlikte Allah dilemedikçe, onlar öğüt alamazlar. Kendisinden korkulmaya layık olan da O'dur. Bağışlamaya yetkili olan da O'dur. Kıyamet Suresi Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 40 ayettir. İlk ayetinde, kıyamet gününe yemin edilerek başlandığı için, surede bu atlanılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. La, ولا, Kıyamet gününe yemin ederim ve kusurundan dolayı kendini çokça kınayan nefse yemin ederim ki, siz öldükten sonra tekrar diriltileceksiniz. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنَّ جَمَعَ عِظَامَةً bala قَادِر۪ينَ ala أَنْ نُسَوْيَ İnsan bizim kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Hayır, biz onun parmak uçlarını bile düzeltip eski haline getirmeye kadiriz. بَلْ يُرِيدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهِ يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ Ama insan ileride de suç işlemek ister ve kıyamet günü ne zaman diye sorar. فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ Göz kamaştığı, ay tutulduğu ve güneşle ay bir araya getirildiği zaman var ya, işte o gün insan kaçacak yer nerede diyecektir. Ama hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varılıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. Yünebbe'ül insanu izin ve O gün insana önceden yapıp gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı her şey haber verilir. Belil insanu ala nefsihi desirah. Ve lew el qame Artık insan, özürlerini sayık dökse bile, kendi yaptıkları hakkında bir görgü şahididir. La tuharrik Ey Muhammed! Vahiyi çabucak alıp ezberlemek için, henüz Cebrail bitirmeden dilini kımıldatma. Şüphesiz ki, onu senin kalbinde toplamak, ve onu sana okutmak bize aittir. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ Biz onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu açıklamak da gerçekten bize aittir. كَلَّا بَلْتُ ve, الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ Hayır, siz çabucak geçen şu dünya hayatını seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz. Vucuhu yevme izin O gün Rablerine bakan ve ışıl ışıl parlayan yüzler vardır. Ve ucuhun yevme izin bâsirah. Yine o gün, kendisine bel kemiklerini kıracak bir azabın yapılacağını anlayan, asık, somurtkan yüzler de vardır. Hayır, can boğaza gelip, köprücük kemiklerine dayandığı zaman, acaba kim tedavi edip ölümden kurtarır denir. <Sessizlik> Kendisi de artık bunun ayrılık zamanı olduğunu anlar. Bacakları birbirine dolaşır. İlâ rabbike İşte o gün sevkiyat yalnız senin Rabbinedir. Fela sadeqa velâ sallâ. Velâkin kezbebe ve tevellâ. Thumme zahebe ilâ ehlihi yetenattâ. O peygamberi tasdik etmedi ve namaz da kılmadı. Fakat Kur'an'ı yalan sayıp yüz çevirdi. Sonra da çalımlı çalımda yürüyüp ailesine gitti. Layıktır. Sana azap layık. <gülüyor> Sonra yine layıktır sana azap, layık. أَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan, kendisinin başıboş olarak bırakılacağını mı sanıyor? O, ana rahmine dökülen meniden bir damla su değil miydi? سُمَّ Sonra o damla, yapışkan bir kan pıhtısı haline geldi... Ve Allah onu yaratıp güzelce şekillendirdi. Ondan da erkek ve dişi olmak üzere iki cins yarattı. Şimdi bunları yapan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? İnsan Suresi Bu sure Medine devrinde inmiştir. 31 ayettir. İnsanın yaratılışını anlatarak başladığı için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Hel atâ ala'l-insâni hînum mineddehri lem yekun şey'em mevkûrâ. İnsan henüz anılan bir şey olmadan, onun üzerinden uzunca bir zaman gelip geçmedi mi? اِنَّا خَلَقَنَا الْاِنْسَانَ min نُطَفَةٍ اَمْشَاجٍّ نَبَتَل۪يهِ فَجَعَلْنَاهُ سَم۪يعًا بَص۪يرًا Gerçekten biz insanı bir damla karışık sudan yarattık. Biz onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten ve gören bir varlık olarak yarattık. İnna dinahu sabil ve şakira, imma kafura. Şüphesiz ki biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o ister şükreden bir mümin olsun, ister nankörlük eden bir kafir. Doğrusu biz kafirler için zincirler Demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık Şüphesiz ki İyi kimseler de karışımı kafur gibi bembeyaz ve güzel kokulu cennet şarabı olan bir kadehten içerler. Aynen yeşrabu biha ibadullah tafjira O Allah'ın iyi kullarının içtiği bir pınardır ki onu istedikleri yere akıtıp fışkırtırlar. Yufun bin nəzri ve yaxwun yuman kana Allah'ın iyi kulları adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü yaygın olan bir günden korkarlar. Vyu ta'mun attağa ala hübhi miskin ve asira. Onlar yemeye olan isteklerine. Ve canlarının çekmesine rağmen onu yoksula, yetime ve esire yedirirler. İnne manu li wajhi la nuri'du min kum jaza'ou wa la shukura. İnna naxafu min Rabbina Yedirdikleri kimselere, biz size ancak Allah rızası için yediriyoruz. Sizden herhangi bir karşılıkta beklemiyoruz, teşekkür de istemiyoruz. Çünkü biz, asık suratlı ve sert bir günde Rabbimizin azabından korkarız, derler. İşte bu yüzden Allah onları bugünün azabından korur, yüzlerine bir parlaklık, gönüllerine de bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık onları cennet ve ipeklerle mükafatlandırır. Muttekîne fîhâ al-erâiki lâ yaravne fîhâ şemsen ve lâ onlar orada koltuklara yaslanırlar. Orada yakıcı bir güneş ve dondurucu bir soğuk görmezler. <gülüyor> Ağaçların gölgeleri üzerlerine sarkıtılmış, meyvelerinin koparılması da iyice kolaylaştırılmıştır. وَيُطَافُ Onların etrafında gümüş kaplar ve billur kaseler dolaştırılır. Onların billurları gümüştendir. Onları cennet halkına göre ölçüp takdir etmişlerdir. Cennette onlara karışımı zencefil olan kadehler sunulur. Bu cennet şarabı orada, selsebil denen bir pınardan doldurulur. وَيَطُوفُ Onların etrafında, ölümsüzlüğe erdirilmiş genç hizmetçiler dolaşır ki, onları gördüğün zaman etrafa saçılmış birer inci sanırsın. <gülüyor> Nereye bakarsan bak, bol bir nimet ve büyük bir saltanat görürsün. Cennetliklerin üzerinde ince ve kalın ipekten yeşil renkli elbiseler vardır. Onlar gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek ikram eder. İnne haza kana kana sa'yukum Onlara gerçekten bunlar sizin yaptıklarınızın mükafatıdır. Sizin çalışmalarınız makbul sayılmıştır denir. İnna nahnu nazzalna aleyke'l-Kur'ane tenzila Ey Muhammed şüphesiz ki Kur'an'ı sana parça parça biz indirdik. Esbir li hukmi rabbika ve la tuti minhum atiman kafura Öyleyse sen Rabbinin hükmüne karşı sabret. Onlardan hiçbir günahkara veya nanköre itaat edip uyma. وَذْكُرِسْنَ رَبِّكَ بُكْرَةً Sabah akşam Rabbinin ismini zikret. Sabah, öğle ve ikindi namazlarını kıl. وَمِنَ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا Gecenin bir bölümünde ona secde et. Akşam ve yatsı namazlarını kıl. Ve geceliğin uzun bir süre onu tesbih et teheccüd namazı kıl. <Sessizlik> <Sessizlik> Doğrusu şu kafirler, çabucak geçen dünya hayatını seviyorlar da, mutlaka gelecek olan ağır bir günü arkalarına atıyorlar. نَحْنُ خَلَقَنَاهُمْ وَشَدَدَنَا أَسْرَهُمْ Onları yaratan ve mafsallarını sağlamca bağlayan biziz. Dilediğimiz zaman onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İnne hazihi tebkire fe men sha'a etahada ila rabbih Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine giden bir yol tutar. Ve ma teşaauna illa en yasha Inna Allaha kan alim hakim Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Gerçekten Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yudhail min yasha fi rhamtih, wa al-ẓalimin aqdallahu maḍaban alimah. O dilediği kimseyi rahmetinin içine koyar. Zalimlere ise acı bir azap hazırlamıştır. Mürselat suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 50 ayettir. Mürselat gönderilenler demektir. Allah tarafından ardarda gönderilen rüzgarlara ve meleklere yeminle başladığı için surede bu atlanılmıştır. anılmıştır. بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا دذرا أو نذرا إنما تعدون لواقع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 Belirli bir vakitte toplandıkları zaman ki, bunlar hangi güne ertelenmiştir? Li <Liyomil> yomul ma <Liyomil> Tabii ki, hakla batılın ayrılacağı hüküm gününe, kıyamet gününe. Hakla Bat'ın ayrılacağı hüküm gününün ne olduğunu sen bilir misin O gün yalanlayanların vay haline Elem nuhlikel evvelin thumma nutbi'uhumul ahirin kedalik nef'alu bil mujrimin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 Size tatlı sular içirmedik mi? O gün yalanlayanların bay haline. يَنْطَلِقُوا إِلَى مَا بِهِ تُكَذِّبُونَ يَنْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّنْ بِهِ ثَلَافِ La ظلِّي وَلَا يُغْنِي مِنَ الْلَّهِ إِنَّهَا تَرْبِي بِشَرَرٍ كَأَنَّهُ صفر. günü kafirlere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 هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ Bu, öyle bir gündür ki, onlar konuşamazlar. Kendilerine izin de verilmez ki, özür beyan etsinler. O gün, yalanlayanların bay haline.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 eğer azaptan kurtulmak için bir hileniz varsa, hilenizi yapın bana. O gün yalanlayanların vay haline. İnnel muttakine fi zilalin ve uyun ve fawakiham minna yestehun. Kulû ve içûhun min en bi